Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve ahiru de'vana enilhamdülillahi Rabbil Alemin Değerli kardeşlerim, sizinle şöyle bir muhasebe yapayım. Beş çocuklu bir anne babayız kabul edelim. Mü'min evimiz var. Çocuklarımızı Müslümanca, mü'mince yetiştirmek için gayret ediyoruz. Bir hoca efendi evimize geldi. Dedik ki ona hoca efendi 20 yaşında, 18 yaşında, 17 yaşında, 9 yaşında, 7 yaşında çocuklarım var bu evde. Bu çocukları biz Müslümanca yetiştirip yetiştirmediğimizi bir ölter misiniz? İmtihan edin çocuklarımızı dedi. Hoca Efendi de oturdu. Üniversite imtihanı gibi ortaokulda ve lisede öğretilen her şeyden imtihan edecek. Ne soracak? Yavrum namaz kılıyor musun diyecek. Amca kılıyoruz diyecek. Tamam aferin 7 Yedi yaşındaki ben daha yeni abdeste başladım diyecek. Aferin senin de güzel tamam dindarca yetiştirdik mi? hayır namazdan ibaret değil din 20 yaşındaki ne diyecek oğlum sen kaç senedir oruç tutuyorsun? 10 senedir hep tuttun mu? tuttun aferin sen sen imtihan edecek bitti mi imtihan? yok bitmedi bitmedi hacca gittiniz mi soracak henüz param yok amca diyecek tamam zararı yok kurban kestiniz mi? benim param yok diyecek zararı yok ya da büyük çocuk diyecek ki babamla beraber çalışıyoruz benim için de kurban kesti. Tamam. Sonra ne diyecek? Yavrum Kur'an okuyabiliyor musunuz? E okuyoruz diyecekler. Böyle imtihan devam ediyor. Bakınız kardeşlerim. Ne testi yapıyor bu hoca efendi o evde? Bu çocukları Müslümanca yetiştirip yetiştirmediğini imtihan ediyor test ediyor o imtihanı yapan benim gibi bir oca olursa namaz kılıyor Kur'an okuyor aferin oğlum size birer çikolata benden der gönderirdim herhalde Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh Enes ibni Malik radıyallahu anh Aişe bint Ebi Bekir radıyallahu anha gibi bir sahabi olsaydı çok dikkat ediniz kardeşlerim yani bir varsayım söylediğim belli bir şey böyle bir olay yok kesinlikle namaz kılıyor musun diye sormazdı o çocuklara kesinlikle oruç tutuyor musun diye sormazdı Kur'an okuyabiliyor musunuz diye sormazdı neden? E yavrum senin elin var mı diye sormak gibi basit bir soru bu. Yani men mümin bir eve geldim ben. Hem orada 20 yaşında çocuk namaz kılmıyor. Bunu yani vakit israfı böyle bir soru sormaz kim. Ne soracaktı biliyor musunuz? Baba tarafından akrabalarını say bakayım bana yavrum diyecekti Enesip Mâlik. Valliyullah an. Öbür 17 yaşındakine de oğlum sen de bana anne tarafından akrabalarını say bakayım diyecekti. Teyzenler, teyzenin kocaları, ninenler, akrabalar, işte o babanın kardeşleri, kuzenlerin say bakayım diyecekti. Öbür çocuğa diyecekti ki anne annenleri en son ne zaman ziyaret ettiniz yavrum diyecekti. Yani sılayı rahim üzerinden test edecekti o Müslümanlığı ezan okunan bir şehirde mahallede ezanı duyan çocuklara namaz sorusu olur mu 20 yaşında Enes bin Malik bu soruyu sorar mı insana Kur'an okuyabiliyor musun der mi hiç cünüp mü gezecek bu çocuk guslü hiç sorar mı ona gusül abdesti biliyor musun diye soracağı soru belli Sıla-i Rahim ne kadar biliyorsun yavrum diyecek Çapraz soru soracak Diyecek ki ona Yavrum Sıla-i Rahim yapmasan ne olur diyecek Dayınlarla halanlarla bağını kestin Bunun sonucu nedir diyecek O çocuklardan biri derse ki Enes amca Eğer biz akraba ile bağımızı kesersek Allah ile de bağımız kesilir kıyamet günü Aferin yavrum siz Müslüman ailesiniz Diyecekti Enes bir Malik Bakın kardeşlerim Konuşmak çok kolay İddia etmek de kolaydır İspat etmek zordur Tekrar ediyorum Müslüman bir evde Kur'an okumayacak da ne okuyacak çocuk Namaz kılmayacak da ne yapacak kiliseye mi gidecek Bu sorulmaz Ümmeti Muhammed, namaz kılıyor musun diye bir insana sorabilir mi ya? Ama zor olan bir şey var. Miras bölüşmesinde kavga ettin, akrabalık bağı kesildi, gittiğinde seninle ilgilenmediler, onun için sen de gitmiyorsun, şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu sebeplerle sılay rahim zayıflamış mı? Bu zayıflamayı kesinlikle Allah Teala'nın şeriatını ve dinini yaşamamak olarak görmemiz gerekiyor. Tıpkı namaz kılmamak gibi. Kur'anımız müminlerden bahsederken onlar sılay rahim bağını da korurlar Allah Teala buyuruyor. Kur'an böyle diyor. Yasiluna ma amara Allahu bihi Allah sıla-i rahim ne dediyse onlar sıla-i rahim yapıyorlar. Sıla-i rahim ne peki? Anamız ve babamızdan gelen kan bağıyla ile yakın olduğumuz akrabamızın ilgi alanımızda olması demek. Anamız ve babamız kendileri kan aslı, kan hücremiz onlardan zaten. Anamız, babamızla kime bağlıyız? Dedelere ve nenelere bağlıyız. Kime bağlıyız? Yan taraftan amcalara, halalara, dayılara ve teyzelere bağlıyız. Bu bağ, basamak atladıkça azalıyor. Mesela annem ve babamla aynı basamaktayım. Sıla-i Rahim deyince tak onlar karşıma çıkıyor. Yüzde yüz. Hemen dede bir tık Aşağı iniyorsun dede oluyor, nene oluyor. Yüzde yüz annem babama sılay rahim yükümlülüğüm var. Yüzde doksan dokuz dedeye ve neneye var. Dede ve nene bir tık aşağı düştü çünkü. Yana kayıyorsun amcalar, halalar. Yüzde doksan onlarla bağım oluyor. Çünkü yana düşünce bir on puan mesela. Bu, bu puanlamaları ben yapıyorum. Böyle bir şey yok ama anne ile amca teyze aynı değil baba ile hala dayı aynı değil dereceleri farklı sıla-i rahim görevi bakımından bir tık aşağı düşüyorum kuzenler oluyor kuzenler 60'larda 70'lerde onların çocukları bir tık aşağı düşüyor biraz daha bir yan öteye gidiyorum eşimin Annesi babası karşıma çıkıyor. %90'larda o çıkıyor. Eşimin dayıları amcaları %60'larda %50'lerde karşıma çıkıyor. Bir mümin olarak Sıla-i Rahim haritam bu şekilde benim. Kanla Beni kendisine bağlayan akrabalarım demek. Bir de sütle bağlayan akrabam var. Süt annem. Onun kocası süt babam. Onun çocukları. O da annem özellikle, süt annem. Belli bir hukukta yüzde elli kadar beni bağlıyor. Ama mirası, nafakası beni ilgilendirmediği için rakamı kendi anneme göre, öz anneme göre düşük aşağıya doğru. Ama Sıla-i Rahim ağında. Haritada o da var. Sıla-i Rahim bir fantazi değil. Kardeşlerim, şu konuşmamı dinleyen kardeşlerim, bu sözümü lütfen dikkatli dinleyiniz. sığla Rahim. Haziran ayında biz fabrikadan izin alıp tatile gideceğiz zaten. Tatile gidince arabamızda uğrayıp mola verip çayını içeceğimiz kimselere karşı görevimiz demek değildir. Değil, değil, değil, o değil. Dedem, nenem, babam, annem, halam, dayım, Saat ile giderken uğrayacağımız kimseler değildir. Bayramlaşmaya gideceğimiz kimseler değildir onlar. Kimdir ya? Özellikle bu yüzde oranı verdim ya baba anne yüzde yüz dedik, dedenine yüzde 99 dedik, amcalar dayılar yüzde 99 dedik temsili bir rakam olarak bunları söylüyoruz. Bunlar her hatırladıklarında beni yanlarında hissedecekleri bağlantıyı canlı tutmam Sıla-i Rahim demektir eğer dayım, amcam halam telefon ettiğimizde buyurun bir emriniz mi var der atlar gelir biliyorlarsa Sıla-i Rahim tamamdır Allah'ın emrettiği Sıla-i Rahim budur bunu öncelikle isteme hakkı anne babanın şüphesiz Sonra dedenin ninelerin. Çünkü dedenin, ninenin daha fazla çoluk çocuğu var. Amcalarım benden önce sorumlu zaten. Babam benden önce sorumlu dedeme karşı zaten. Amcamın kendi çocuğu yüzde yüz ondan sorumlu. Sıla-i Rahim, onların da beni bu şekilde yanlarında hissettirmesi demek. Sıla-i Rahim tek taraflı bir ibadet değil. Aç kalırlarsa aç bırakmadan yanlarında olmam. Moralsizse moral vermem. Yalnızlık hissediyorsa kendimi yanlarında göstermem. sıla Rahim Kardeşlerim, keşke bağırma imkanım olsa da bağırabilsem. Siz bağırıyorum kabul edin, kalın harflerle yazıyorum kabul edin. Bayram ziyareti demek değildir. Aldanıyoruz. sıla Rahim tatile giderken Haziran'da onlara da iki gün uğramak demek değildir. 365 gün varlığını ona hissettirmek demektir. Bu telefonla olabilir. Mektup yazarak olabilir. Yanında durarak olabilir ihtiyaca göre. Ve kardeşlerim, sılayı rahim ömrün ve rızkın bereketidir. Bunu unutmuyoruz. Sılayı rahim ömrün ve rızkın bereketidir. İki insanın varlığını düşünelim. İkisi de 70 sene yaşadılar. Birisinin malında, işinde, gücünde, arkadaş çevresinde bir bolluk ki görmeye gitsin. Öbürü aynı işte çalıştığı halde kıt kanaat geçiniyor. Birinin sılay rahim eksikliği vardır muhakkak. Muhakkak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü haktır o ne derse doğrudur o da buyurdu ki sılayı rahim ömrü ve rızkı artırır ömrü nasıl artıracak? bereketini verecek sana kardeşlerim sabah namazını kılmayanlar cuma namazı kılmayanlar, zekat vermeyenler kıyamet günü hesap verecekler mi? herhalde Niye gidiyoruz ki kıyamet gününe zaten? Vallahi ulazim rahim arızası olanlar da niye sorusuna cevap arayacaklar kıyamet günü? Nasıl vereceksin artık? Hele hele anne ve babayı bayramdan bayrama ziyaret edenler vay haline kıyamet günü. Vay haline ha kıyamet günü. E benim halamın bana ihtiyacı yok. Dört tane çocuğu var zaten biz sana sıla Rahim Rahim'de git halanın yanında dur demedik. Yük olursun sen halana öyle olursa. O halanın morale ihtiyacı var. Seni yanında hissetmeye ihtiyacı var. Hiç gitme velev ki yanında hissetsin seni o. Dedik ki bu ihtiyaca göre nasıl bir ihtiyaç hissediyorsa. Aziz kardeşlerim beni sarsan umuyorum umuyorum ve zannediyorum dinleyince sizi de sarsacak olan bir hadis-i şerifi sizi hatırlatmak istiyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah her şeyi yarattığı zaman herkese hakkını hukukunu verdi Ta Yani insan yok bir şey yok gökler yerler yaratıldı kavramlar yaratıldı kardeşlik kavramı kulluk kavramı bunlar da arş-ı ala levh-i mahfuzda yazıldı bunlar sıla-i rahim yazıldı namaz ibadeti yazıldı dosya diyelim dosyası var bunların herkes hakkını hukukunu bildi daha adem aleyhisselam da yok ama bu dediğim işte efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sıla-i rahim bu dediğimiz sıla-i rahim dile geldi dedi ki ey Allah'ım Herkese hakkını hukukunu verdin. Bize ne ayırdın hak olarak? Sıla-i Rahim kavramı. Efendimiz buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam. Allah ona buyurdu ki Sıla-i Rahime. Size hak olarak şunu ayırdım. Sıla-i Rahimi yerine getirenle ben varım. Yani rahmetime layıktır. Sıla-i Rahimi bitirenle benim işim bitti. Razı mısınız?" dedi razıyız dedisiyle rahim. Kardeşlerim, bir tiyatro sahnesi değil bu. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sılayı rahimi nereye oturttuğunu Allahu Teala'nın anlatıyor bize. Sılayı rahimi olmayanın Allah'ın rahmetinden umudu biter. Şaraptan tehlikeli bu. Şarabı tövbe ettim bitti. Esrail-i rahimi yapmadın tövbe etsen. Ne? Halan öldü gitti. Teyzen öldü gitti. Anan öldü gitti. Nasıl bu açığı kapatacaksın? Mahşere kaldı bu iş. Bu bir kul hakkı çünkü. Rabbim bu sıla-i rahim afetinden afete döndü çünkü. Sıyrılmış mümin evlerde yaşamayı bize nasip etsin diye dua ediyorum. Yalnız kardeşlerim halamın teyzemin babamın annemin ninemin bir hakkı olarak Sıla-i Rahim var bende halamın hakkı bu ancak Allah'ın hakkından büyük değil bu hak Allah bana şaraplı rakılı bir meclise girmeyeceksin dedi girersem Allah'ın hakkı oluyor halama gidince şaraplı odada beni oturtuyorsa, Rabbim bana zina etmeye müsait bir göz ortamında, çirkin fuhuşiyat ortamında durmayacaksın buyurdu. Ben halamın kendisi veya kızı, gelini, ben onu sılay rahimine gittiğimde, beni bu rezil ortama atıyorlarsa, böyle bir görevim yok benim. Çünkü Allah'ın hakkı öncelikli. Telefonla o zaman idare ederim. Ziyaretin o bölümü iptal silah Rahim, bir günahın sebebi olmamalı. Özeti bu, bu bölümün. Çocuklarımızı tekrar baştaki örneğe dönüyorum. silah rahim Rahim şuuruyla yetiştirmedikçe, tam Müslümanlık verdik diye kimse aldanmasın. Rabbim, Allah ile bağı kopmamış. Peygamberle bağı kopmamış. Ashab-ı kiramın sevdasını yüreğinde taşıyan, akrabası ile sılayı köklü bir Müslümanlık şuuru olarak tutup yaşatabilen kullarından olmayı hepimize nasip etsin değerli kardeşlerim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cuma'in velhamdülillahi rabbil alemin.